Kıymetli izleyenlerimiz, hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Bir Söz Hakkı programımızda tekrar birlikteyiz. Allah nasip ederse, Efendimiz'e sizden gelen soruları kendisine yönelteceğiz inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, övme ve övülme, alemlerin Rabbi olan Allah içindir, Allah'a aittir. Övülmeye layık olan, övmeye hakkı olan bir tek Allah'tır. Sözün başında sözün sonunda hamde bir tek layık olan Allah'tır. Bütün isimlerinde, bütün sıfatlarında hamde bir tek layık olan Allah'tır. Selatü selam Allah'ın nebisinin, resulünün üzerine olsun. Resulullah Efendimiz'in ehlibeytinin ve ashabının üzerine olsun. Resulullah Efendimiz'e tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Efendim söz hakkı başlıyor. Efendimiz özellikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Buldum. Hamdolsun. Siz nasılsınız? Hamdolsun, çok şükür. Müsaade etsin inşallah efendim öncelikle Almanya'dan Cevdet bir bir allı bir izleyicimiz şöyle bir sorusu var efendim başka alimler kaza namazının olduğunu söylüyorlar acaba biraz daha açıklar mısınız? Audo billahi min shaitan rasim bismillahi alamin sallatu sallamu alaikum ya Seyyid al-ülün <gülüyor> ve ve ila jami al vel ve ve ile cemilevdi ayu elhamdülillahi rabbil Bütün kardeşlerimizin, bütün müminlerin, Müslümanların Ramazanları hayırlı olsun inşallah, mübarek olsun inşallah. Hayra vesile olsun inşallah. Kaza namazı var mıdır, yok mudur? Bu yani sorusu Eğer bir şeyi Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam yapmamışsa, ya da bunu tavsiye etmemiş, emretmemiş, yaptırmamışsa, buna beraber herhangi bir ayette bunun karşılığı yoksa, bu durumda eğer bizi vardır dersek, kendi kendimize hüküm koymuş oluruz ki, bu Allah ve Resulü'nün adına konuşmak demektir, hüküm vermek demektir ya da fetva vermek demektir. Fetva olur. Elbette ki bu fetvayı verenler iyi niyetle vermiştir. Namaz kaza olsun. Belki kılmadığı namazların yerine geçer diye hesap edilmiştir. Borçtan kurtulur diye hesap edilmiştir. Ama söz konusu din olunca, Allah'ın emri olunca kim ne söylerse söylesin hakikat olduğu gibi ortadadır. Allah'ın vahyi önümüzdedir. Resulünün hayati önümüzdedir. Bize düşen onlara uymaktır. Kendi kendimize herhangi bir şekilde din üretmemektir. Emir üretmemektir. Hüküm üretmemektir. Mesela Allah oruç için tutamadığınız günler sayısınca tutun, sayı tamamlayın dedi. Eğer yolcuysanız veya hastaysanız mazeretiniz varsa ama namaz için böyle bir emri vermedi. Eğer kazası olsaydı bu emri de vermesi gerekmez miydi? Oruç yılda bir aydır ama ama Namaz günde beş vakittir. Böyle bir durumda onun da kazasının olması gerektiğini Allah beyan etmez miydi? Ya da Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunu söylemez miydi? Bunu yaptırmaz mıydı? Mesela en basitinden, Resulullah Efendimiz'in döneminde bayan kardeşlerimiz, bayan sahabeler aybaşı hali olduklarında Namazı kılmıyordu. Değil mi öyle? Temizlendikten sonra kılmadıkları namazların kazasını yapıyorlar mıydı? Cevap hayır. Şu anda da öyledir. Alimlerimiz de öyle hüküm vermiş. Kılamadıkları namazların kazasını yapıyorlar mı? Hayır. Peki neden yapmıyorlar? Namazın kazası yoktur da ondan. Ama denebilir ki işte orada mazereti var, özürleri olduğu için sonra kaza etmeleri gerekmez ama oruçta böyle değil. Kazası olsaydı onu yaptırırdı. Temizledikten sonra namazınızı kaza edin derdi. Resulullah Efendimiz bunu yaptırırdı. Ama bunu yapanı tabii ki iyi niyetle yapmıştır. Namaz kılılmayınca kaza edersin demiştir. Ama söylemiştim, eğer böyle bir fetva verilirse, kazaya kapı açılırsa, bu durumda namaz kılmasanız da bir şey olmaz. Kazaya kalsa da bir şey olmaz. Sonra kılarsın. Sonra kaza edersin. Demiş oluruz ki, buna fetva vermiş oluruz. Hiç kimsenin böyle bir fetvaya, fetva vermeye hakkı yoktur. Namaz gıdadır, ruhun gıdasıdır, gönlün gıdasıdır. Nasıl ki gıdayı günde 2-3 sefer almamız gerekiyorsa, namazı da, namaz gıdasını da günde 5 sefer almamız gerekiyor. Olmadı, en az 3 sefer almamız gerekiyor. Namazları eğer birbirine bağlarsak, ondan aşağısı kurtarmıyor. En kötü ihtimalle ne yapılabilir? Bir günlük namaz, peş peşe kalınabilir. Resulullah Efendimiz Hendek Savaşı'nda öyle yapmıştı. Dört vakit namaz kalınamamıştı. Hepsini üst üste peş peşe kalmıştı. Olması gereken budur. Ölçü budur. Eğer namazı borç gibi anlarsak, borcumuzdur, borcumuzu ödememiz gerekir dersek doğrudur. O zaman kazası olur, borcun ödenmesi gerekir. Ama namaz borç değildir namazın kazası vardır diyenler, namazı borç olarak kabul etmişlerdir. Namaz borç değildir. Namaz Allah'ın ikramidir. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam namaz için gözümün nuru dedi. Gözümün nuru namaz. Onun için namazın kazası vardır diyenler, iyi niyetle söylemiştir. Ama niyet iyi de olsa, hüküm daha sonra farklı zararlara sebep olur, yanlışlara sebep olur. E, namazın kazaya bırakılmasına e, fetvaya dönüşür. Namazımızı kaza edelim derken, namazın kazaya kalmasına da e, fetva verilmiş olur ki, bu büyük bir sorumluluktur. E, biz bu sorumluluğu alamadığımız için, böyle bir fetvayı veremiyoruz. Kazaya kal, kalabilir, sonra kılın diyemiyoruz. E, kazaya kalan namazın da, yani tövbesinin yapılması gerekir. Zaten ona tövbe edilir. Daha fazla namaz kılınmaya çalışılır. Ama tövbe olarak, kaza olarak değil, tövbe olarak. O kazanamadığını, kazanmak için, huzura çıkmadığını, kazanabilmek için namazını arttırır. Beş vakit bir, beş vakit daha ilave eder. Ama onun yerine geçti demez diyemez. Böyle bir hüküm, böyle bir fetvayı biz veremiyoruz. Verenler vermiş olabilir ama iyi niyetle bunun vebalini taşırlar yalnız. Evet. Efendim bir izleyicimiz Selamun Aleyküm Efendim demiş. Aleyküm selam. Kadının erkeği üstündeki bütün hakları, erkeğin kadını üstündeki bütün hakları nelerdir? Kadın ne kadar itaat etmeli kocasına? Evet. Haklar karşılıklıdır. <gülüyor> Allah erkeği bir derece kadından farklı üstün kılmıştır. Öyle buyurmuştu zaten ayet-i kerimede. Bazı konularda yetkilidir. Ama hak olarak haklar bütünüyle karşılıklıdır. Bu ortaklık değildir. Kadın erkek Evlendiklerinde onlar ortak olmuyorlar, hayatın ortağı değildirler. Onlar önce birbirlerine mümin kardeşidirler, kardeştirler. Aynı zamanda evlenirken ebedi hayatı kazanmak üzere fikriyle, düşüncesiyle e, evlilik yapılmalıdır. Benim ahirete giderken, ebedi hayatı kazanırken benim yol arkadaşım deyip seçimi öyle yapmalıdır. O zaman bir de onun yol arkadaşıdır. Her konuda, hayatının her anında hemen onun sırdaşıdır. Sır arkadaşıdır. En yakın arkadaşıdır. Bütün güzellikleri paylaştığı dostudur. Haklar o kadar birbirine karışır ki, bir olacak kadar. Onun için... Onların ben, sen demeleri doğru değildir. Hak itibariyle söylüyoruz. Biz demeleri gerekir. Çünkü biri mutlu olduğunda öteki de mutlu olur. Biri mutsuz olursa öteki de mutsuz olur. Bu durumda onlar bir olmuşlardır. Yani evli olabilmeleri için, eş olabilmeleri için, aile olabilmeleri için bir olmaları gerekir. Bir olduklarında evli olmuş olurlar, aile olmuş olurlar onun sevinci, ötekinin sevinci, onun sıkıntısı, ötekinin sıkıntısıdır. Yor'u da beraber yürüyorlar. Her konuda birbirlerinin arkadaşlarıdırlar, sırdaşlarıdırlar, dostlarıdırlar. Gerektiğinde birbirinin e, sevdikleridirler. Birbirlerinin örtüsüdürler. Allah'ın buyurduğu gibi. Birbirlerinin örtüsüdürler. Birbirinin elbisesidirler. Onun için yani o hangisi hakka sahiptir, o hangi hakka sahiptir dediğimizde sanki iki ortağın haklarını sayacak gibi oluruz ki bu doğru değildir. İkisi birdir. Bir olmuşsa birbirlerine haklarını ödemişler. Bir olamadılarsa birbirlerine haklarını ödeyemezler. O benim hakkım budur, böyle yapman lazım. Öteki benim hakkım budur, senin böyle yapman lazım dediğinde eş olamamışlardır herhangi bir iş için ortak gibi olmuş olurlar ki bu evlilik olmaz. Bu eş olmak demek değildir. Böyle bir ailede yetişen çocuklar da eş olmayı evliliğe, erkek olsun, kız çocuğu olsun, evliliğe de hazırlanmış olmuyor. Başka türlü evliliğe bakar. Onlar da ortaklık gibi bakar. Evlenirken de zaten bir sürü şey isterler birbirlerinde, garanti isterler birbirlerinde. Oysa ki bir olmaları gerekir. Bir olduklarında tamamen birbirlerine haklarını ödemiş olurlar. Elbette ki müminin bakışı Allah'a göredir. Allah'ın hesabını yapmalıdır mümin, yapar. beraber ahiretini kazandığı arkadaşına erkek olsun, kadın olsun o fark etmiyor. Allah'a Allah'ın emrettiği gibi muamelede bulunur. onun için söylüyoruz. Karşındaki mutlu, karşındakini mutlu ettiğin kadarıyla mutlu olursun. Sıkıntıyı verdiğin kadarıyla da sıkıntı çekersin, sıkıntı duyarsın. Yani eve gittik evde, karşımızdaki sıkıntılıysa ne kadar mutlu olursak olalım, iki üç dakika sonra aynı sıkıntıya bürünürüz. Ya da biz sıkıntılı eve gidersek, evdeki ne kadar mutlu olursa olsun, bir sonra o da aynı sıkıntıya düşer, aynı sıkıntıyı yaşamaya başlar. Bu durumda karşılıklı ikisinin birbirini mutlu etmeye çalışması lazım ki yuvaları, evleri cennet olsun, birbirlerine de haklarını ödemiş olsunlar. Birbirlerinin üzerindeki birinci hakkı nedir? Mutlu etmek. Eşler birbirini gördüklerinde gönüllerinin huzurla dolması gerekir. O günkü sıkıntıyı, yorgunluğu unutmaları gerekir. Birbirlerine karşılıklı olarak bunu unutturmaları gerekir. Eğer böyleyse, ev olmuştur, aile olmuştur, yuva olmuştur, eş olmuşlardır, kardeş olmuşlardır, beraber yoldaş olmuşlardır. Yok, eğer böyle değilse, farklı iki kişi gibi duruyorlarsa, o benim istediğim budur, o benim istediğim böyledir diyorlarsa, bir ortaklık gibi görünüyor. Ama her biri ötekini mutlu etmeye çalışırsa, ikisi beraber mutlu olur. Yani benim istediğim gibi değil de, sen ne istiyorsun? Sen nasıl istiyorsun? Ben senin mutlu olmanı istiyorum dediğinde, öyle hareket ettiğinde birbirlerine haklarını ödemiş olurlar. Bundan aşağısı da e, haksızlık olur. Kısaca. Evet. Efendim Ceyhun Kızılkaya, Hocam benim annem çok iyi bir insan. Babamın huyu kötü, anneme sürekli zulmediyor, annem de sabrediyor. 22 senedir evliler, annem sabrediyor. Ama babam düzelmiyor. Ne yapmak gerek? Bize tavsiyeniz ne olur? Lütfen evet. cevap bekliyorum hocam. Selamun demiş efendim. Aleyküm selam. 22 senedir eğer beraber yaşıyorlarsa, birbirlerine tahammül ediyorlarsa, eğer anne buna sabretmişse, Allah sabredenlerle beraberdir, Allah sabredenleri sever buyurdu. Bu durumda, Zaten hayatın gayesi, ebedi hayatı kazanmak değil midir? Allah'ın sevgisini, rızasını kazanmak değil midir? Bu durumda Allah'ın sevgisini kazanmış, Allah'ın beraberliğini kazanmış. Ne yapması lazım? Buna devam etmesi lazım, sabretmeye devam etmesi lazım. Cennet onu bekliyor. Cennet sabredenleri bekliyor. Allah için sabredenleri bekliyor. Onun için gönlü ferah tutsun, Mutlaka bunun karşılığında Allah'ın beraberliği, Allah'ın sevgisi vardır. Zaten hayatın gayesi budur. Belki kendi ibadetlerimizle, çabamızla, gayretimizle kazanamadığımızı Allah bunlarla ikram eder, bunlarla ihsan eder, buna da sevinmek lazım. Evet. Selamünaleyküm Hocam, benim bir sorum olacak size. Hocam, mezar sulamak ölüye bir faydası var mıdır? Ben Adana'dan Vakkas Doğan, Allah sizin gibi güzel hocalarımızı başımızdan eksik etmesin. Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah. Allah razı olsun kardeşimizle. Mezarı Sulaman'ın bir gayesi vardır. Eğer orada herhangi bir şey ekilmişse, o yeşersin diye sulanıyorsa bu doğrudur. Yeşerince, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğreniyoruz. <gülüyor> bütün ot olsun ağaçlar olsun hepsi diridir ve hepsi Allah'ı zikreder. Mezarlıkta olunca o zikir aynı şekilde bir nurdur. Orayı kaplar. Zaten mezarlıkların yeşil olmasının sebebi de budur. Yok eğer sadece su dökelim deniyorsa bu doğru bir şeydir, bu batıl bir şeydir. Birbirine karıştırılmış demektir. Eğer orada yeşerecek bir şey varsa Suyu dökmek gerekir. Yoksa suyun herhangi bir faydası mezara olmaz. Mezardakine olmaz. Ama ağaca olur. Çiçeğe olur. E, o çiçekte e, yeşil olduğu sürece Allah'ı zikreder. Resulullah Efendimiz öyle buyurmuştu. O zikrin nuru oraya da iniyor. Oradan o aleme iniyor. Onun için Eşiligin faydası vardır ama suyun yani tek başına faydası olmaz. E, sadece su dökelim dersek bu doğru değil, bu e, batıl bir şey olur. Kendi kendimize ürettiğimiz bir şey olmuş olur. Efendim, Bülent, Bülent Tayyan göndermiş. Sizleri çok seviyoruz. Allah <gülüyor> senden razı olsun demiş. Allah senden. razı olsun inşallah. Trabzon'dan Nurdoğan Barış. Efendim selam ve selam, muhabbet ve hürmetlerle. Hürmetlerimle ellerinizden öperim. Sualim sohbetinizde Bakara suresi 186. ayete buyrulan "Vel yu'minu bi la lahum ayeti. Evet. Mübarek ellerinizin, e, mübarek kelimelerin tefsirini bana benimle iman etsinler olarak izah etmiştiniz. Allah yine Allah Allah'la iman nasıldır efendim? Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Bizi de hidayete buyurup yardımcılardan eylesin inşallah. Evet. <gülüyor> Allah ile Allah'a iman. Allah'tan bağımsız olarak Allah'a iman değil de Allah ile Allah'a iman. Veli yu'minu ve li bi. Değil mi öyle? Evet. Efendim. Evet. Veli <gülüyor> iman etsin der. Bi. <gülüyor> B kelimesi beraberliği ifade eder. Bir Allah'ın ismiyle, Allah'ın ismine, Allah ile beraber, beraberliği ifade eder. Bir harfi. Ve yümen ve benimle bana iman etsinler. Evet. Allah ile Allah'a iman. Nasıl olmalıdır? Allah'tan bağımsız Allah'a iman. Allah'ı bilmeden anlamadan kendini bilmeden anlamadan ben başka bir varlığım Allah'tan bağımsız bir varlığım onun için benim ona iman etmem lazım demek olur Haşa, böyle bir şey zaten düşünülemez nasıl olmalıdır Allah ile Allah'a iman kul kendini Allah ile bilmelidir Allah ruhundan bana nefetmiş Vasıflarından, sıfatlarından isimlerinden bana tecelli edip beni yaratmış. Aynı şekilde bütün varlık onun isimlerin tecellisinden bedenim de onun tecellisi. Allah'ın hey ismiyle varlıkta duruyorum. Tecellisiyle varlıkta duruyorum. Kayyum ismiyle zahiri olarak bütün varlık onun tecellisiyle kayyum isminin tecellisiyle varlıkta duruyor. Kayyum ismiyle de yine onunla varlıkta duruyorum deyip iman etmesi gerekir. Bu <gülüyor> Dolayısıyla onun her şeyi, Allah her anda huru yaratıp yok ediyor. Bütün varlığı her anda yaratıp yok ediyor. Işığın e, hızı gibi peş peşe geldiği için biz sürekli burayı aydınlık görüyoruz. Ama saniyede e, 300 bin kilometre hızla giden ışık peş peşe tecelli ediyor. Varlık da böyledir. Yani Allah tecelli edip yaratıyor. Yaratıyor, yok ediyor, bir daha yaratıyor. O kadar peş peşe tecelli ediyor ki biz sürekli orada onu varlık olarak görüyoruz. Kulu kendini böyle bilince Allah'a iman ederken nasıl Allah'a iman edecek? Allah ile Allah'a iman edecek. Allah ile beraber Allah'a iman edecek. Allah nasıl iman etmemizi istiyorsa, emretmişse öyle iman etmemiz de Allah ile Allah'a iman etmektir. Buna beraber varlığımızın bütünüyle Allah'a ait olmasıyla da Allah ile Allah'a iman etmemiz gerekir. Yoksa Allah'tan bağımsız bir varlık olunca araya benlik girer. O iman, iman olmaz. O iman sadece taklidi bir iman olur. Ama Allah ile Allah'a iman edince kul canını Allah'a feda edebilir. Dolayısıyla Allah'ı canından çok sevebilir. Allah ile iman edince canından çok sevme sevebilir ama onsuz iman ederse ben başka o başkadır gibi bakar. Cenneti ister. Allah bana ikram etsin, bana ihsan etsin, bana cenneti versin. Ama mümkünse ben de bir şey yapmayayım da. Hiçbir zahmete de katlanmayayım der. Bu Allah ile iman etmediğinden dolayıdır bu fikir, bu düşünce ya da bu gönül hali. Ama Allah ile Allah'a iman edilince kendini bütünüyle Allah'a ait görüyor. Bununla beraber Allah nasıl iman etmesi gerektiğini ona beyan etmiş, vahyetmiştir. O da öyle iman ediyor. Gene Allah'ın emrettiği gibi Allah'a iman ederken Allah ile Allah'a iman etmiş olur. Bu iman hakiki imandır. Gerçek imandır. Aşk ile olan Allah'ı Kendinden, nefsinden, canından, her şeyden çok sevmekle mümkün olan bir imandır. Bilgiye, hikmete, marifete dayanan bir iman olmuş olur. Öteki marifetsiz iman, kuru bilgiyle, zanla imandır. Bu marifetle imandır. Allah'ı bilmekle, kendini bilmekle beraber imandır. Onun için Allah benimle bana iman edin dedi. Allah ile, kul kendini Allah ile bilince, Allah ile tanıyınca, Allah ile var olduğunu, varlıkta durduğunu, Allah'ın onu yarattığını, hakikatinin Allah'a ait olduğunu bilip Allah'a iman edince, Allah ile Allah'a iman etmiş. Allah'ın tecellisiyle, Allah'ın kendisinin nefreti ruhla Allah'a iman etmiş. Allah ile Allah'a iman etti. Kısaca böyle olsun. Evet. Efendim, aynı izleyicimizin bir sorusu da var efendim. Selamun aleyküm efendim. Uzun bir zamandır esma ilahinin tekrarla menfaat celbeden kelimelerden ibaret olduğu Yahutta bizden gayrı ve uzak bir varlığa ait vasıflar olduğu şeklinde iki hatalı anlayışın egemen olduğu İslam tefekkür dünyasına esma insan münasebetini seyrusluğun da ta kendisi ve beşeri insan yapan hakikat olarak Kur'an ve sünnetin nuruyla sunan zatınızın ve yol arkadaşlarınızın hürmetle ellerinden öperim demiş efendim. Allah razı olsun. Peygamberimizin kardeşlerinize sevginizi söyleyiniz emrine uyarak arz ederim demişler efendim. Allah razı olsun. Biz de sevgilerimizi kardeşimize arz ediyoruz. Allah razı olsun. Mesele gönül ile bakıp hakikati görmektir. Anlamaktır. Allah insanın fıtratına zaten tecelli etmiştir. Oraya yazdığını yazmıştır. Mesele o fıtratla, o temiz fıtratla bakıp anlamaya çalışmaktır. İnşallah böyle baktığımızda zaten e, hakikat anlaşılır. Hakikat perdeleri öyle açılır. Başka türlü sadece e, ilmimiz zandan ibaret kalır zanda elimden hiçbir şey değildir. Allah razı olsun. Efendim Cem Kılıç sormuş. Selamü aleyküm. Padişahların kardeşlerini katletmelerine şeyhül İslamlar fetva vermiş. Hocama sorar mısınız? Sabi çocuklar nasıl katledilir? Evet. Katleden kim olursa olsun. Onlar ne kadar övülürse övülsün. İster o kat etme hükmünü verenler olsun, ister ona fetva vermiş olanlar olsun. Elbette ki buna doğrudur denir mi? Denmez. İsterse Devleti Osmaniye-i e, nedir? baki orucu için demiş olsunlar. Böyle bir şey olur mu? Osmanlı bir çocuğa kurban edilebilir velidir. Devlet insan içindir. Memleketler insanlar içindir. Hiç kimseyi onun bakıy olması için bakıyor olmaz, bakıy olmadı gördüğünüz gibi yıkıldı Osmanlı. Belki yıkan o çocukların akıdır. Bilemiyoruz. Bir memlekete bile bir çocuk kurban edilemez. Bir insan kurban edilemez. Bunu böyle bilmek lazım, böyle anlamak lazım. Hekmi kim verirse versin, bize göre şöyleydi, bize göre böyleydi diye bilir bazıları. Bize göre olmaz, Allah'a göre. Masum bir çocuğu öldüreceksin. Sonra diyeceksin ki bu doğrudur. Sonra işte belki taht kavgası olur, belki böyle olur, belki şöyle olur diye hesap yapacaksın. Bunu yapan mümin olabilir mi? Müslüman olabilir mi? Allah'ın hükmüyle hükmetmiş olabilir mi? Böyle bir şey düşünebilir mi? düşünlemez Kim olursa olsun o hiç farkı etmiyor. Emir Allah'ındır, hüküm Allah'ındır, söz hakkı Allah'ındır, mülk de Allah'ındır. Öyle buyurdu, dünyada Allah'ındır, ahirette Allah'ındır. Sen kulluğuna bak, sen güzel yapmaya bak, sen doğru yapmaya bak. Hiç kimse bundan başka hiçbir hakka sahip değildir. Allah kullarına hangi hakkı vermişse, kullar o hakka sahiptir. Biri ötekini nasıl öldürebilir? İşte gelecekte şöyle olabilir. Hiç böyle batıl bir düşünce olur mu? Batıl bir fikir olur mu? Bu müminin fikri olabilir mi? Olamaz. Kim verirse versin, hiç fark etmiyor. Hüküm yanlıştır. Allah'ın huzurunda hesaplarını verirler. Şu anda hesaptadırlar zaten. Yaptıklarının karşılığını her biri görür. En ufak bir hata yanlış yapmışlarsa, yanlış hüküm vermişlerse, ya da o yanlış hükümü uygulamışlarsa, ya da ona fetva vermişlerse, her biri onun cezasını mutlaka çeker. Hem de Allah kimseye müsamaha göstermez. O imkanı verdi diye, o, o imkanı böyle alsın, Allah'ın emretmediği şekilde kullansın, cezasını çeker, cezasını bulur. Allah bir de akıl vermiştir, bir de kendini onun yerine koysun. O öldürten ya da ölümüne hüküm veren, fetva veren kendini o çocuğun yerine koysun. Biri onun hakkında böyle hüküm verirse, Allah'ın huzurunda davacı olmayacak mı? Benimle suçum vardı demez mi? Buna nasıl cevap verebilir der? Onun için kimse ben bilmiyordum, anlamadım. İşte böyle düşündüm de onun için yaptım diyemez. Sen biliyorsun, bilmeyen kimse yoktur onun için. Hiçbir şey bilmeyen de bunu girebilir. Allah hakikati insanın fıtratına yazmıştır, hakkı yazmıştır oraya. Onun için, hak nedir? Doğru nedir? Güzel nedir? Herkes biliyor. Nereden biliyor? Kendi üzerinden. Sana yapılmasını istemediğin bir muameleyi başkasına yapma. Kendini onun yerine koy, bak. Eğer sen kabul ediyorsan, ondan da kabul etmesini bekle. Yoksa zulmetmiş olursun, zalimlerden olursun. Zulmetmişlerdir, zalimlerden olmuşlardır. Bunu yapanlar. İsmi ne olursa olsun, makamı da Şeyhülislam mı oluyor ya da başka bir şey oluyor. Ne oluyorsa olsun. Ya Allah'a kul olursun ya da birilerine kul olursun. Birilerine göre hüküm verirsin. Birilerine göre hüküm vermektense bu durumda onların o. Alimse onlar ölümü tercih etmelidir. Ben bu hükmü vermem, bu yanlıştır deyip ölümü tercih edebilmelidir. Alim budur. Alim Allah'ı bilen, Allah'tan karşıya duyandır. Padişah'tan değil. Evet. Efendim bir izleyicimiz sormuş. Şefaat Ya Resulallah demek şirk midir efendim? Evet. Şefaat Ya Allah demek şirk değildir. Peygamberini severken elbette ki bunun bir ötesi de vardır. Gönül itibariyle peygamberini yardıma, şefaate, şifa olmaya davet etmiş olur. Vesileye sarılmış olur. Vesileye. Peygamberini vesile bilmiş, vesileye sarılmıştır. İmam gereğidir bu. Yoksa ondan herhangi bir şey istemiş değildir. Şefaati, yardımı ondan istemiş değildir. Allah katında kıymetlidir, değerlidir. Ben de senin ümmetinin Sana yardım ediyorum. Senin yoluna yardım ediyorum. Nasıl ki melekler müminler için istihbar ediyorsa, af diliyor, mahfiret diliyor, onlar için cenneti diliyorsa, istiyorsa, melekler aynı şekilde Resulullah Efendimiz'in de bunu isteme hakkı olmaz mı? Onun ümmeti ona tabi olmuş, ona iman etmiş, onun yolunda yürüyor, onun bıraktığı emaneti taşıyor. Melekler ona dua eder, Allah'tan yardım ister de o isteyemez mi? İstemez demek, ona biraz haksızlık olmuyor mu? Onu biraz aşağıya indirmek olmuyor mu? Müsaade edenim o kadar da hakkı olsun. Yoksa böyle bu şirk olur deyip e, sanki onu Allah'a şirk koşmuşuz da ondan istemişiz gibi değil. En azından o dua eden, müminler için istiğfar eden arşın etrafındaki melekler gibi onu göre, görer. Hem de onun yolunda yürüdüğü için, ona yardım ettiği için, ondan yardım istemesi, ondan şefaat istemesi kadar e, imanın gereği olan bir şey olmaz. Bu imanın gereğidir. Onun için şirk olmaz, doğruyu olur, e, güzel olur, yakınlık olur. Başka bir türlü söyleyeyim. Allah bütün ruhları İlk yaratılan nur Resulullah Efendimizin nurudur. Bütün ruhları aynı ile ondan yaratmıştır. Aynı ile deyince şöyle anlamak gerekiyor. Bir parça olarak değil. Nasıl ki Allah Hazreti Adem'i yaratmıştır, sonra insanları ondan yaratmıştır. İnsanlar onun parçası değil, aynı ile yaratmıştır ondan. Değil mi öyle? Ruhlar da öyledir. Resulullah Efendimizin nurunu yaratmıştır. Bununla beraber her bir insanı aynı ile ondan yaratmıştır. ''Sen olmasaydın, sen olmasaydın felekleri yaratmazdım.'' buyururken her biri için öyle söyledi. Her bir insan için bunu böyle söylemiş oldu. Yani felekleri, galaksileri, alemleri senin için yarattım demektir bu. Eğer her bir ruh aynı o ruhtan yaratılmışsa, bu durumda o şefaat Ya Allah deyince o hakikati Muhammediye'den destek istemiş olur. Manevi destek istemiş olur. Zahiri olarak bunu anlamak doğru değil. Manevi destek. O hakikati Muhammediye ile bağını kurmuş olur. Selavat okurken de bu böyledir. Aradaki o perdeyi kaldırır. Onunla bağını kurar. Oradan destek alır. Manevi destek alır. Manevi güç, kuvvet alır. Sen yap demiş olmuyor. O Güç gelsin, o kuvvet bana gelsin, o manevi kuvvet bana gelsin, bunu ben yapayım demiş olur aynı zamanda. Bu da işin diğer boyutu. Bence bu kadar yeter olsun. Evet. İzniniz olursa bir ara vermek isteriz efendim. Tabii. Kıymetli izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra tez inşallah.